Hani akşamlar muhterem hocam, ben iki sene önce hamirlikte Ramazan orucunu tutmadım. Geçen yıl tiroid kanseri tedavisi gördüm. Bu nedenle vücut direncim düşük ve sürekli kullanmam gereken bir ilacım var. Orucumun kefaretini vermem gerektiğini söylüyor. Çevremdekiler bu ne kadar doğrudur demişler. Yani hanımefendinin o ilacı ne zaman kullanacağı önemli. Tiroid tiroid hastalarının Mesela gece ilaç kullanıp tekrar akşam kullanma gibi böyle bir durumu varsa hı hı. ki troid hastalarının bildiklerim var. İlaçlarını normal diyelim gece kullanabiliyorlar. Ramazan orucunu da istedikleri şekliyle tutabiliyorlar. Bu hanımefendinin oruç tutması beden, dünya açısından zarar vermiyorsa bunun için doktora gidecek. Oruç tutmaması gerektiğine dair e, doktorun bir kanatı varsa, tabii doktorun da e, dine saygısı olmalı, en azından inançlı olması da önemli. E, böyle hak hakikati bilen, orucun ne olduğunu, ibadetin ne olduğunu idrak eden bir doktora gitmek suretiyle oruç tutup tutamayacağına dair e, doktoruna danışacak doktoru kesinlikle senin oruç tutman uygun değil çünkü bünyen kaldırmaz diyorsa, bu hanımefendi tutamadığı oruçlar karşılığında fidye verecek. Ancak e, ilaç kullanıyor, beden müsait, ilaçları e, gece de kullanabilecek durumdaysa, yani akşam ezanından sonra, imsaktan önce kullanabiliyorsa orucunu tutmalıdır. Bu konuda karar verecek olan, ee, şahsın kalbi ve e, doktora danıştıktan sonra oluşan kanaat olmalıdır.